Benden de merhaba. Hayırdır? Elinde dosyalar, kalemler. He? Bugün yasa değişikliği yapacağız. Ne yasası? Radyomuzun anayasasında değişiklikler. Hadi yahu. Tabii ya. Yemedim, içmedim. Bu çalışmayı hazırladım acaba. İyi de gerek var mıydı Karagözüm? Okuyayım da gör bakalım var mıydı yok muydu sen karar ver. E buyur. Madde bir. Bir radyocu. Haklıdır'ı her zaman haklıdır şeklinde değiştiriyorum. Maddeki bir radyocu her zaman doğruları söylemelidir. Bunu da bir radyocunun her söylediği doğrudur şeklinde değiştiriyorum. Ee, i̇yi de. Şimdi... Yani itirazın mı var? <gülüyor> yok yok i̇yi, iyi şey etmişsin diyecektim ben de. Aferin <gülüyor> dur dur dur dur maddelerim tehlikeli maddelerim devam ediyor. Madde üç bir radyocu program başında yemek yemez maddesine reklam araları hariç ekini yapıyorum. İyi de bunlara hep tek başına karar vermişsin bu ortak alınacak bir karar değil midir efendim? Benim ortak kararım işte bunlar. Tamam kara gözüm. tamam tamam ee, sen devam et hadi. <gülüyor> Edelim bakalım. Nerede kaldık ha madde 4. Bir radyocu program başında uyuklayamaz maddesini program başında horlamaz olarak değiştiriyorum. Madde 5. Bir radyocu hiçbir zaman geç kalmaz maddesini de hiçbir zaman geç kalmaz onu alıkoyanlar şeklinde ekleme yapıyorum. Ha, i̇yi iyi. İstemiyorsan değiştireyim yani. Aman aman yok yok, ben karışmıyorum, ben karışmıyorum. Sen kendi ortak kararlarını halletmişsin işte, <gülüyor> ben... <gülüyor> madde altı. Bir radyocu kendi kararlarını verme hakkına sahiptir. Bunu da dinleyicilerin de kararlarını verme hakkına sahiptir'i ekliyorum. Ne bu şimdi? Hangisi bu mu? Altıncı madde. Bunu sormuyorum. Yani böyle... Aman. Neyse vazgeçtim vazgeçtim. Ee, madde 7. Radyocular eleştirme ve eleştirilme hakkına sahiptir. Radyocuları kimse eleştiremez olarak değiştiriyorum. Pek yanlış olmuş bu ama kara gözüm. Bak ben eleştirilemez diyorum sen beni eleştiriyorsun Hacı İvat. Tamam tamam sustum sustum. <gülüyor> madde 8. Radyocular canlı olarak girdiği programda kayıt yayın giremezleri de playback yapabilirler olarak değiştiriyorum. Madde 9. Başka radyo programlarından alıntı çalıntı yapamazları, bilgiyi yaymaya ve daha iyi pekiştirmeye yardımcı olmalıdırlar şeklinde değiştiriyorum. Bak bak. Ee bak bak olmadı mı? Bir şey demedim arkadaş. Bir şey demedim. Devam et. Bir şey demiyorsun ama aşağıdan aşağıdan bak bak bak bak bak bak bak. bak ya. Nerede kaldık ha? Son maddeyi de ben ekliyorum arkadaş. Bu anayasa asla kata, sata ve hayatta değiştirilemez. Hata ne yahu? Değiştirilemez dedim. İyi iyi, bitti mi? Bitti, başka üzerine konuşulacak bir şey yok. Hadi bakalım, bu demokratik yaklaşımından ötürü Karagöz'üm sana teşekkür ediyorum. Ne demek görevimiz? <gülüyor> Ve artık izin verirsen, bir yasayı çiğnemiş olmayacaksam programı kapatmayı istiyorum efendim. Dur bakayım, tabii kapatabilirsin, izin veriyorum. Sağ ol Engin yaklaşımından dolayı. Ne demek, ne demek Engin Yatmaşı'ndan bu olayı. Efendim geldik bugün de programın sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Afola! Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak savaşçım en ucuzu bu. Seslendirme sanatçısı. bir pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Karaduman. Buyur abi sen... <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> buyurun abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öster, teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapma, stüdyodayız. Sısh, sısh. Sısh.